Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Es-salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El-Rübnü'l-Thani, ikinci rübben. Tekbiratul ihrami, ihram tekbiri getirmek. Fi evveliha, namaza başlamadan önce ihram tekbiri getirmek. Li-qavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Fi evveliha, namazın başında değil mi? Onun başında ihram tekbiri getirmek. Bi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünden dolayı Tummes taqbilel kıblete tıkıble, sonra kıbileye yönel ve kabbir ve tekbir dedir <gülüyor> Ve kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu, şu sözünden dolayı Tahrimuha onun başlangıcı evveli tekbiratı tekbirdir velen yunkar naklanılmadı anhu sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah'a namazı namazı bir başka bir şey Resulullah'ın namazı tekbirin dışında bir şeyle açtığı nakrolunmadı. Ennahu iftatahas salate bi gayri tekbiri. Sen dediğin mana ne zaman olurdu? أن افتتاح الصلاة بغير التكبير Olsaydı senin verdiğin mana olurdu. Lakin velem yunqala anhu enne iftataha as-salate bighayri Peygamberimizin namazı tekbir dışında bir şeyle açtığı e, nakil olunmamıştır. Evet. Asli bunun sıgası en yekula Şöyle Allahu ekberu Allahu ekber <gülüyor> demektir. Lerget zihu geçmez gayruha onun dışında başka biri onun yerine geçmez. لِأَنَّ هَذَا Çünkü bu هُوَ الْوَارِدُ Varit oldu an Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle varid oldu. Ne dedik? لِأَنَّ هَذَا Çünkü bu هُوَ الْوَارِدُ Varit olandır anil Rasûlî sallallahu aleyhi ve sellem. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan nedir? Budur. İkinci rükun nedir namazda? İhram tekbiridir. Öyle değil mi? İhram tekbiri kişinin namaza girerken Allahu ekber diyerekten namaza girmesidir. Bunun sebebi de burada vermiş olduğu hadis. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte "Miftahu salati't-tahuru ve tahrimuha't-tekbiru ve tahrimuha't-tekbiru ve tahliluha't-teslimu." Namazın girişi miftahı temizliktir, abdesttir. Namazın açılışı Allahu ekberdir. Namazın çözülmesi de bitmesi de nedir? Teslimdir. Selam vermektir. Hadis-i şerifi gereğince ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam o namazını kötü kılıp da namazını eksik kılıp da kendisine namazı öğretmiş olduğu adama ne diyor? Sizden biri namaza durduğu zaman anlatıyor sonra "Fümvestekbilil kıblete ve bir. Sonra kıbleye yönel ve tekbir getir diyor. Bu sebepten ötürü bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiç terk etmediği için alimler ihram tekbirinin yani namaza girerken getirilecek olan tekbirin rükün olduğunu ve bunu terk eden insanın da namazının hepsinin batıl olacağını söylemişler. Biz dününkü dersimizde ne demiştik bir önceki dersimizde demiştik namazı namaza halal getiren unsurlar rükünler iki kısımdır. Bir kısım vardır ki namazın hepsini batıl kılar. Bir kısım vardır ki sadece hangi rekatta olmuşsa o rekatı batıl kılar. Demiştik, ihram tekbiri namazı komple batıl kılar rükümdür. Neden? Çünkü kişi namaza girmemiş olur. Şimdi burada çokça yanıl, yani yanlış yapılan bir e, durumu da söyleyelim aynı zamanda. Özellikle namaza sonradan gelip yetişen insanlar. Mesela normalde Peygamber aleyhisselatü Vesselamın sünnetinde var olan nedir? Kişi namaza geldiği zaman İmam hangi hal üzereyse imama o halde yetişmektir. Yani mesela bazılarının yaptığı gibi işte imam secdede dur hele secdeden bir kalksın, son rekat mı, yoksa ayağa kalkacak mı vesaire böyle bir şey olmaz. Yani sen böyle imama selamdan bir saniye önce de yetişsen, sen imama ne yapman lazım, imama tabi olman lazım. Feme idrakun fasallu, wa mefatakun fahtimu. Neyi idrak ederseniz onu şey yapın, tamamlayın. Neyi de kaçırırsanız onu ne yapın onu sonradan tamamlayın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi mesela diyelim biz namaza geldik. Çoğu insan özellikle rükuda imama yetişmek isteyen insanların çoğu. Allahu Ekber diyor mesela şeye gidiyor. E, i̇mama yetişiyor. Eğer bu Allahu Ekber dediği ihram ise bu namaz sahihtir. Öyle mi? Yok eğer bu Allahu Ekber dediği o intikal tekbiri mahiyetinde Allahu Ekber demişse, bu namaz nedir? Bu namaz batıldır. Anlaşıldı. Ve çoğu insan da bunu bilmiyor maalesef. Yani mesela diyelim ki namaza geldiği zaman normalde imam nerede? Misal rukuda. Bizim imama ulaşabilmemiz için kaç tane tekbir getirmemiz lazım? İki tane. Bir namaza girebilmemiz için ihram tekbiri dediğimiz rukun Allahu Ekber deyip ittifakla rukun olan bu namaza girmek. Bir de diyelim ki rukuya gitmek istiyoruz. Bu da ne? Bu da rükû'ya gitmek için getireceğimiz tekbir. Bu ise bazı alimlere göre vacip, bazı alimlere göre sünnet olan. Lakin olmadığında da namazın olduğu şey, yani namazın e, olacağı bir şey e, bu tekbir. Ama çoğu insan dediğim gibi yani Allahu Ekber deyip yetişmek istediği yerde intikal tekbirini kastediyor yani e, şeye girmek. Bu da ne olur? Bu da olmaz. Namazı batıl kılar. Onun için namazın neresinde namaza girersek girelim, ihram tekbiri nedir? İhram tekbiri ister imam ister me'mum fark etmez İhram tekbiri namazın rükünlerindendir. O da niyetle beraber veya namaza girerken Kişinin getirmiş olduğu Allahu Ekber Peki e, lafız olarak Allahu Ekber dışında bir lafız İhram tekbirinde geçerli midir? Cumhur ulemaya göre demişler ki Peygamberden varit olan Ve peygamberin insanlara öğrettiği siga Allahu Ekber'dir Bundan ötürü Allahu Ekber'in dışında hiçbir şey olmaz ve namaz batıl olur demişler. Yani bir adam namaza durduğu zaman Allahu Ekber diyecek o şekilde namaza duracak. Lakin İmam bu hanife göre ise bir insan Allah'ın büyüklüğünü ifade eden hangi cümleyi kullanırsa kullansın, hangi cümleyi kullanırsa kullansın bu onun namaza girmesini sağlar. Niye? Çünkü hadislerde mutlak olarak tekbir demiştir. Tekbir ise Allah'ın yüceltilmesidir. Allahu Azam derse mesela Allahu A'la derse Vesaire hiç fark etmez Bu namaz yine sahih olur demiştir Lakin cumhur ulema göre olmaz Allahu Ekber demesi lazım Evet El rükmü selisuh Üçüncü rüküm Kiraetül Fatihati Fatiha okumaktır Bir hadisin şu hadisden dolayı La salata namaz yoktur Limen lem yekra Bi Fatiha til kitabi Fatiha okumayanın namazı yoktur ve kıraatuhâ unukmuk rubnü fi kulli rak'atin her rekat her rekattan bir rükündür. Vesahih sahih oldu ann-nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le sahih oldu ennahu makka'o kana yaqra'uhâ fi kulli rak'atin her rekatta her rekatta Fatiha okudu varid oldu. Sahih oldu. Ve hineme öğrettiği zaman ve hineme allama sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği zaman müsi müsi ee fi namazını kötü kullana öğrettiği zaman reife yuselli nasıl kılacağını öğrettiği zaman emrahu ona emretti bir kara etil Fatihati Fatiha okumasını emretti. Ve hel hiye vacibe fi hakkı kulli musalli musalli her namaz kılan için vacip midir? اَوْ يَخْتَسُوا فَاَجِبُ ووجوب وَوْجُوبُهَا ya da onun vacibliği khas mıdır bil-imami, imam için vel-munferidin ya da olan için onun vacibliği khas mıdır Fihi خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَانِ <coughs> imamların arasında bu iftilaflıdır وَالْأَحْوَةُوا en kuvvetli olan اَنْ لَلْمَمُومَ imam yaprus Ye, yaprus e, tabi matabulunan yaprusu e, azmetmesi, al okuratı fatiha okumasında az azmetmesi, fislavati namazlarda azet, azmetmesi, elleti olamaz ki layc haru fi her imamu imam onda açık okuması. Vafis seket vafis sekletleri til imami imam sustu Şurayı bir daha okuyalım <gülüyor> vel ahvatu vel <en> ahvatu kuvvetli olan vel <gülüyor> <en, en gülüyor> ahvatu en ihtiyatlı olan en ihtiyatlı olan en-me'mume tabi olan e, yahru en-me'mume imama tabi olan imama tabi olan yahrusu azmetmesi gereklidir ale ala kıraatiha fatiha okumasında azmetmesi azmetmed, azmetmelidir biz salavatı namazlarda belli namazlar ki la yehru fiha imamu imam onda açık okumaz Heh, imamın açıktan okumadığı namazlarda Fatiha şeyin me'mumun imama Fatiha okuması ahvet olandır. Yani ihtiyatlı olandır. O fi's sekete'til imami imam susduğu yerde fi's salavatil cehriye fi's salavat cehriyeti. Fi salati'l-cehriyeti demiş. Ve fi sekatati'l-imami fi salati'l-cehriyeti. Yani imamın açıkça okuduğu yerlerde de sustuğu yerlerde okuması nedir? Ahvat olandır. Demek ki diyor ki eee ve hel hiye vacibe fi hakki kulli musallin? O her namaz kılanın hakkında vacip midir? Ev yakta wucubuha bil-imami ve'l-munfaridihi. Ve yu'ta onun vacibiyeti imamla ve en yani tek başına namaz kılana has mıdır? Fihi hilafun beyne ulama. Bu konuda alimlerin arasında ihtilaf var. wal ahwatu en ihtiyatlı olan en el ma'muma imama uyan yahrisu ala qiraatiha fi ssalawaati. Namazlarda onu okumaya azmeder. Elleti on namazlar ki illa yecheru fiha el imam. İmamın açıktan okumadığı namazlar. Hangi namazlar bunlar? Öyle ve ikindi namazlarında. وَفِيْسَكَتَاتِ الْإِمَامِ فِيْسَّلَاةِ الْجَهْرِيَةِ İmam, ve imamın açıktan okuduğu yerlerde yani diyelim sabah namazında veyahut akşam ve yatsı namazlarında ise ahvet olan ne yapmasıdır? Ahvet olan e, me'mumun, imamın sustuğu yerlerde Fatiha'yı ne yapmasıdır? Fatiha'yı okumasıdır. Şimdi normalde Fatiha'nın ile alakalı e, çok ciddi manada bir ihtilaf var. Yani Fatiha rükun mudur? Rukunsa her namazda mı rukundur? Ee, her namazda rukunsa peki memun bunu nerede okuyacak? Çünkü deliller zahiren. Görüntü itibariyle birbirlerine ne yapıyor? birbirle çelişik gibi duruyor. Bu sebepten ötürü de alimler ne yapmışlar? Bu sebepten ötürü de alimler ihtilaf etmişler. Şimdi normalde Fatiha rukun müdür değil midir? Fatiha rukundur. Ee, racih olan görüşe göre Fatiha bütün namazlarda Müslümanların okuması gereken birer mümkündür. Bu cumhur ulemanın görüşü. Cumhur ulema diyor ki Fatiha mümkündür. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselam önümüzde hadiste de var. La salate limen lam yiqra bi Fatihati'l-kitab. Ki Fatiha namazını okumayan insanın namazı nedir? Namazı yoktur diyor. Tabi bu hadis buna benzer birçok lafızla rivayet olunmuş. Yani ama ortak noktası ne? Ortak noktası namazda Fatiha'yı okumayanın namazın olmayacağına dair yine sahih bir hadiste Ebû Hüreyre diyor ki: "Men salla salaten lem yqra fiha bi ummi'l-kitabi fehiyye khidajun fehiyye khidajun fehiyye khidajun gayru tamam." Kim namaz kılar ve bu namazda Fatiha'yı okumazsa o namaz khidajdır, khidaj خداş, ne demek gayru tamam. Yani o namaz eksiktir. O namaz ne değildir? O namaz tamam olan bir namaz değildir." diye bir de Ebubeyyeden gelen bir rivayet var. Yine biz demiştik ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazı kılmayı bilmeyen veya namazı yanlış kılan adama namazı öğrettiği hadis e, imamların hepsini tahric etmiş olduğu bir hadis ve Sünenlerdeki bir rivayetinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki: ثم مقرى ب أم الكتاب ثم ما تيسر معك من القرآن. Sonra ne yap sonra Fatihayı oku ve sonra sana en kolay gelen bir sureyi ne yap? Sonra sana en gelen kolay gelen bir sureyi oku. Yani namazı yanlış kılıp peygamberin de kendisine namazın olmazsa olmazlarını öğrettiği adama Fatiha'yı ne yapıyor? Fatiha'yı okumasını peygamber aleyhissalatu vesselam emrediyor. Yine peygamber aleyhissalatu vesselam'ın namazda bize ne okuduğunu aktaran sahabeler. Hani diyelim ki peygamberimiz öğleleyin şunu okurdu, akşamleyin şunu okurdu gibi nakleden sahabelerin hepsi peygamberin önce Fatiha okuduğunu Ondan sonra bir sure artık hangi sure okumuşsa Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın o sureyi okuduğunu bize ne yapıyorlar? Bize naklediyorlar. Bu delillere yapışaraktan cumhur ulema Fatiha namazda bir hükündür ve nedir? Fatiha'yı namazda okumayan adamın da namazı yoktur. La salate namazı yoktur dediği hadisleri de ne olarak anlamışlar? Yani namazın sıhati yoktur. Değil mi? Çünkü biz daha önce ne demiştik? Şeriat bir şeyi bir şeyden nefyediyorsa bu iki manaya da gelebilir. Onun sıhatını de nefh ediyor olabilir. Onun kemalini de ne yapıyor? Onun kemalini de nefh ediyor olabilir. Mesela şimdi örnek olarak söyleyelim. Bazı Bir ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا senin Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan çekişmelerde seni hakem kılıp verdiğin hükme işlerinden hiçbir sıkıntı duymالا tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Burada Allah iman etmiş olmazlar derken imanın neyini nefi ediyor? Sıhhatini nefi ediyor değil mi? Yani böyle bir iman olamaz. Ama bir de peygamberimiz ne diyor? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li nefsihi ma yuhibbu li Sizden biri kardeşi için istediği, kendisi için istediğini kardeşi için istemediği müddetçe iman etmiş sayılmaz. Şimdi ben kendim için istediğimi, kardeşim için istemediğimde bu imanımı şey mi yapar? İmanımı bozup beni küfre mi sokar? Hayır. Sadece imanımı ne yapar? İmanımın kemal seviyesini etkiler. Niye? Başka rivayetlerde Peygamber Allah ﷺ la yestek minul iman, ve la yeblugu hakikaten iman. İmanı hakikatine erişemez, imanı kemale erdiremez diye. Buradaki kastın bu olduğunu söylüyor. Ha O zaman biz ne anlıyoruz? Şeriatın lafızlarında bazı zamanda bir şey nefrettiği zaman namaz yoktur, abdest yoktur gibi mesela iman yoktur gibi. Bazen sıhhatini de nefret ediyor olabilir. Bazen ne yapıyor? Bazen kemalini de nefret ediyor olabilir. Bu tip durumlarda neye bakarız? Yan karinelere bakarız. Yani konu hakkındaki diğer delillere bakarız. Diğer delillerle burada sıhhatın mi nefedildiğini edildiğini yoksa Kemal'in menfi edildiğini bu şekilde ne yaparız? Bu şekilde anlarız. İmam Ebu Hanife ise Fatiha'nın namazda bir rükün olmadığını ve ehli rey aynı zamanda Fatiha'nın namazda bir rükün olmadığını, Fatiha olmadan da kişinin namazın olacağını söylemiştir. Peki nedir namazda rükün olan? Yani o Fatiha'nın yerinde demiş okuyabileceği Kur'andır. Çünkü Allah azze ve celle ayet-i diyor ki: "Fakrau ma tayasara min el-Kur'an." Kur'an'dan size kolay geleni ne yapınız? Kolay geleni okuyunuz. Yine Peygamber aleyhissalatu vesselam namazını eksik kılan, yanlış kılan adama namazını öğrettiği zaman ona bazı rivayetlerde ki İmam Ebu Hanife'nin getirdiği rivayetler daha sahih rivayetler. Bukhari-i Müslim'deki rivayetler. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor. Yani o bazı rivayetlerde Fatiha'yı zikretmiyor. Bu sebepten ötürü İmam Ebu Hanife diyor ki biz ne yaparız diyor? Biz deriz ki Fatiha namazda rükün değildir. Namazda rükün olan nedir? Kur'an'dan okuyabileceği kolayına gelen kadar bir yeri okumasıdır. Tamam Lakin Fatiha'yı okursa bu en eftar olandır. Yani eğer o kolay gelenin yerine Fatiha'yı okursa bu nedir? Bu en eftar olandır. Peki bu deliller gerçekten Fatiha'nın rükniyetini düşürecek kadar kuvvetli deliller mi? Hayır değil. Neden dolayı değil? Şundan dolayı değil. Niye? Çünkü bu deliller ihtimalli. Nasıl bu deliller ihtimalli? Şöyle ihtimalli. Birincisi Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor matayas-salaminal-Kur'an, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyunuz dediği ayet hangi surede geçiyor? Hangi surede geçiyor? Müzemmil suresinde. Neyi anlatıyor Allah? Gece namazını anlatıyor. Öyle mi? Ne zaman Bu ayet ne zaman inmiş? Daha İslam'ın ilk yıllarında. Yani ikinci ve üçüncü olarak indirildiği söyleniyor mesela gece namazını Peygamberimize kılmasını isteyen ayet-i kerime. 1- Daha henüz o zaman Fatiha farz olmamış olabilirdi. Öyle değil mi? Daha henüz o zaman Fatiha'nın namazda okunması farz olmamış olabilirdi. 2- O dönemde insanların kolayına gelen şey Fatiha olabilirdi. Yani mesela şu anda bile insanlara desen ki şu anda hitap etsen desen ki fakr'a ummata yasel min el Kur'an en kolay sure insanlar için hangisi?" Genel ortak olarak söylüyorum ha. En kolay, en kısa sure insanlar için Fatiha. Öyle mi? O dönemde de bu böyle olabilir. Yani o dönemde insanlara kolayınıza geleni okuyun dendiği zaman bu Fatiha insanlar bundan Fatiha'yı algılamış olabilirler. Çünkü istisnasız herkesin beraber Fatiha'yı okuması, bu ayetlerden bunu anlaması bunu gösterir. Lakin her halükarda bir konuda ihtimal bulunduğu zaman ve karşısında da sarih olan naslar varsa işte Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur işte vesaire eksiktir gibi bu bize neyi gösterir? Bu bize şunu gösterir ki bu sarih olan delillere yapışmak lazım. İhtimalli olan delillerden ne yapmak lazım? İhtimalli olan delillerden uzak durmak lazım. Anlaşıldı inşallah burası. Yani bu genel hüküm. Şimdi işin özelliğine geleceğiz. Yani cumhur ulemanın yanında Fatiha rükundur. Delilleri de saydığımız delillerdir. İmam Ebu Hanife'nin yanında Fatiha değil de kolayına gelen herhangi bir şey okuması rükundur. Lakin Fatiha yoksa bu daha eftal ne olmuş olur. Bu daha eftal olmuş olur. İmam Ebu Hanife'nin yanında da böyle. Şimdi ikinci bir mesele var. O da ne? Mehmum. Ya bu normal münferit namaz kılan bir adam için işte söylediğimiz bir şey. Diyelim ki adam imamın arkasında namaz kılıyor. İmamın arkasında namaz kıldığı zaman e, Fatiha okuması gerekir mi, Fatiha okuması gerekmez mi? Racih olan ister imamın arkasında olsun, ister tek başına kılsın fark etmez. Fatiha'nın herkes için namazda her rekatta ne olmasıdır? Her rekatta rükûn olmasıdır, tamam Niye Veya da şu, şöyle zikredelim, bu konuda alimler ihtilaf etmişler. Mesela birinci görüş ne? Birinci görüşe göre ne? Ee, i̇mamın arkasında ne münferit, ne sırrî, ne cehri fark etmez. Namaz da Fatiha rükûn değildir. Bu kimin görüşü? İmam bu Hanife'nin görüşü. Zaten delilleri geçmiş oldu. İkinci görüş, İmam Malik ile İmam Ahmed'in görüşü. O da ne? Eğer imam açıktan okuyorsa, me'mum okumaz. Eğer imam okumuyorsa, o zaman me'mum ne yapar? O zaman me'mum okur. Anlaşıldı. İmam eğer açıktan okuyorsa Fatiha'yı, Mesela sabah, akşam ve yatsı namazlarında Me'mum açıktan okuduğu için okumaz. Lakin imam sessiz okuduğu zaman da işte öğle ve de veyahut da akşamın son rekatında yatsının son iki rekatında Me'mum kendi fatihasını ne yapar? Kendi fatihasını okur. Bunlar neyi delil olarak getirmişler? Şunu ne delil olarak getirmişler? 1- Çok sarih ama sayh olmayan bir delil getirmişler. Ne demişler? Men كَانَ لَهُ imamun. فَقِرَاءَتُهُ قِرَاءَةٌ <لَه> Kimin bir imamı varsa imamın okuması onun kendi okuması gibidir. Hadisini getirmişler. Bu hadis ne? Bu hadis ehli hadisinin yanında zayıf olan bir hadis. Tamam. Kimin imamı varsa imamın qiraati me'mum içinde nedir? Qiraattır demişler. Bu ehli hadisinin yanında zayıf olan bir hadis. Yine demişler ki Allah ayet-i kerime diyor ki وَإِذَا Kurel الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ Kur'an okunduğu zaman onu ne yapın? Onu dinleyin. وَيَوْتَ وَأَنْسِتُوا Kur'an okunduğu zaman ne yapın? Susun diyor Allah Azze ve Celle. İki emir var Kur'an'da. Bir, Kur'an okunduğu zaman susmak. İki, Kur'an okunduğu zaman dinlemek. Diyorlar ki eğer me'mum Kur'an okursa imamın arkasında iki tane emre birden ne yapmış olur? İki tane emre birden muhalefet etmiş olur diyorlar. Bu sebepten ötürü me'mum imamın arkasında Kur'an okumamalıdır açıktan okudu yerde. 3 diyorlar ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki inemâ cu'ilel imâmü liütemme bihi feyezâ kebbera fekebberû ve izâ qara'a İmam kendisine uyulsun diye kılınmıştır. İmam kendisine uyulsun diye imam olarak kılınmıştır. İmam tekbir getirdiğinde siz de tekbir getiriniz. İmam sustuğu zaman, imam okuduğu zaman siz ne yapınız? Susunuz. Diyorlar ki yani imam kendisine uyulsun diye getirilmiş. İmam okurken bir daha okumaya ne gerek var? Yani bir de peygamber ısrarla diyor ki imam şey yaptığı zaman, imam okuduğu zaman sizler ne yapın? Sizler susunuz e diye. Bu sebepten ötürü İmam Malik, İmam Ahmed ve bazı alimlere göre imam sesli okuduğu zaman eee okumaz. İmam sessiz okuduğu zaman mezmum kendi Fatihasını okur. Bir de İmam Şafi'nin veli hadisten bazı alimlerin gitmiş olduğu bir mezhep var. O da nedir? Fatiha her rekatta, her namazda ister sesli ister sessiz şeyler için nedir? E, Me'mumlar için farzdır. Öyle mi? Bir, neden bunu söylemiş? Çünkü demiş ki bütün genel deliller hem me'mumu kapsar hem imamı kapsar. Öyle mi? Bütün genel deliller la صلاة لمن lam يقرأ bi الكتاب ويهو تا فهي خداع khidash khidash Bu tip hadislerin hepsi hem me'mumu kapsar hem imamı kapsar hem cehri namazı kapsar, hem sırrı namazı kapsar. Ancak bunun me'mumu kapsamadığını gösteren sarih bir delil gelirse o zaman biz ne deriz? O zaman biz deriz ha demek ki bu me'mumu ne yapmıyor? Me'mumu kapsamıyor. Böyle bir delil olmadığı gibi bilakis bunun hilafına deliller var demişler. Yani böyle bir delil olmadığı gibi bunun hilafına deliller var. Ney? Peygamber aleyhissalatu vesselam sünnelerde bir rivayete Ubadah ibn-i diyor bir gün namaz kıldı ve arkasına döndü bize dedi ki laallekum takrauna halfe imamikum. O ki siz imamınızın arkasında Kur'an okuyorsunuz dedi. Kalu Dediler ki evet ya رسولullah. Peygamberimiz dedi la tef'alu illa bi fatihati'l kitab. Yani imamın arkasında Kur'an okumayın ancak Fatiha'yı okuyun dedi peygamberimiz. Çünkü Fatiha'yı okumayan namaz ne değildir? Fatiha'nın okunmadığı namaz yoktur. Niye bunu söylüyor peygamber Aleyhisselatü vesselam? Ona gelelim. Çünkü bazı sahabeler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaz kıldıkları zaman biraz seslerini yükseltiyorlar. Tabi takdir edersiniz şimdi siz imam olsanız biri de sizin arkanızda sesini yükseltirse kafanız ne yapar? Kafanız karışır. Yani hatta bırakın normal namazda değil dışarıdayken bile ezber yaparken bizim okuduğumuz yeri bir başkası da yanımızda okuduğunda kafamız ne yapıyor? Karışıyor. Aklımız onun okuduğuna gidiyor veya cümleler birbirine karışıyor öyle mi? Çünkü başka rivayetlerde Peygamber vesselam, mesela bu e, sırrî namazda okunur, cehri namazda okunmaz diyen İmam Malik, İmam Ahmet bunu da delil olarak almışlar. Lakin bunu değil hadisin başka bir rivayetini delil almışlar. Peygamberimiz bir gün namaz kılarken arkasına dönüyor diyor ki mali لِيُنَزِعُ Kur'an Yani ne oluyor diyor. Birileri sanki Kuranda Kur'an okurken çekişiyor benimle. O diyor sizden bir Kur'an mı okuyor benimle beraber? Sahabenin biri diyor evet böyle yapmayın diyor peygamberimiz. Ravi diyor ki sahabe artık Kur'an okumayı bıraktı. Peygamber böyle deyince Kur'an okumayı bıraktı. Burada peygamber Fatiha'yı nefiyetmiyor değil mi? Neyi nefi ediyor? Yüksek sesle Kur'an okunmasını nefi ediyor aleyhissalatü vesselam. Bu hadis de bize şunu gösteriyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam imamın arkasında, imamın kafasını karıştıracak şekilde Kur'an okunmasını ne yapmış? Nehyetmiş. Lakin buna rağmen ne yapınız? Fatiha'nızı okuyunuz demiş, Fatiha'nızdan vazgeçmeyiniz demiş. Böyle olunca da yani hem umumi deliller hem de ayrıyeten hususi olarak Fatiha'nın okunmasını gösteren deliller mevcut olduğundan ötürü İmam Şafi demiş ki herkes her namazda ne yapacak? Herkes her namazda Fatiha'yı okuyacak. Racih olan hangisi? Racih olan İmam Şafi'nin tercih etmiş olduğu görüş. Niye? Hem genel delilleri taksis eden, diğer mezhepleri destekleyen bir delil söz konusu değil hem de ne var hem de bu var. Ha şimdi diğerlerinin söylediklerine gelelim. Yani mesela İmam Malik ve İmam Ahmed'in söylediği. İmam bu Hanife'nin söylediğine zaten cevap vermiş olduk değil mi? Onun delillerini zikrederken rükün olmadığını. Birincisi İmam kendisine uyulsun diye kılınmıştır. Kur'an okuduğu zaman susun. Zaten her namazda Kur'an okunmalıdır diyen alimlerin hiçbir tanesi İmam okurken imamla beraber Kur'an okuyun dememişlerdir. Kimisi imam hani e, istiftah okumak için İhram tekbiri getirdikten sonra Fatiha ile tekbir arasında bir susuyor ya. İşte kimisi Sübhaneke'yi okuyor, kimisi Veccehtu'yu okuyor, kimisi Allahumma ba'id beyni ve beyni khataya'yı okuyor vesaire. O arada Me'mun Fatiha'yı okumalıdır demiş, öyle mi? Kimi alimler hayır demiş. İmam sustuğu zaman yani ya Rabbil alemin dedi durdu. Me'mum da beraberinde ne yapacak? Me'mum da beraberinde hemen imam sustu ya burada Fatiha'yı okuyacak. Çünkü burada Kuran'a muhalefet etmiş olmaz. Yani susmuştu zaten imam okurken. Dinliyordu imam okurken. <gülüyor> Me'mumun okuduğu şurası, imamın okuduğu yer değil demişler. Kim alimler demişler ki hayır, böyle olmaz. İmam Fatiha'yı bitirdikten sonra susacak. Nasıl ki Semura İbn-i Cündebin rivayet etmiş olduğu gibi ee, i̇mam Fatiha'yı okuduktan sonra belli bir müddet susacak. Me'mum da orada ne yapacak? Me'mum da orada Fatiha'yı okuyacak. Yani ister sırrı ister cehli namazlarda Fatiha okumak rükündür diyen alimlerin hiçbiri imamla beraber Fatiha'yı okuyun dememişler. Yani ya Fatiha'dan önce ya Fatiha esnasında aralardaki susmalarda veya Fatiha bittikten sonraki susmada mutlaka okunması gerektiğini ne yapmışlar? Söylemişler. Doğal olarak da ne olmuş oldu? Bu delil de çürümüş oldu. Yani İmam ee, işte okuduğu zaman susun e, şeyini çürümüş, e, ne yaptık Ç e, bu şekilde çürümüş olduk. O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki racih olan budur. Şimdi asıl mesele yani şu anda mesela diyelim ki genelde hadis ehline tabi olan veyahut da işte Fatiha'nın her rekatta okunması gerektiğine inanan Müslümanlar arasında e, ciddi manada bir ihtilaf var. O da neyin ihtilafı? Me'mum Fatiha'yı nerede okuyacak? Yani bu mesele çünkü kimisi burada bazılarının yaptığının bidat olduğunu söylüyor. Kimisi şurada okunursa olur, burada okunmazsa bidat olur vesaire diyor. Şimdi bu konuda meselenin hilaf noktası şurası. Semuray İbn Cündep diyor ki bu rivayet Ebu Davud'a geçiyor. Ben diyor Resulullah'tan iki sekte ezberledim. Sekte tani hafiztuhuma min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah aleyhissalatu iki tane sekte ezberledim. Bunlardan bir tanesi diyor Peygamberimizin namaza dururken Aleyhissalatu vesselam Fatiha okuyana kadar beklediysekte bu zaten ittifakla sabit olan bir sekte. Öyle mi? Yani Peygamberimiz ihram tekbirini getirdikten sonra Fatiha okuyana kadar belli bir süre ne yapıyordu? Susuyordu. Hatta Ebu Hureyre, Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste sordum diyor ya Resulallah sen niye susuyorsun? Görüyorum ki kısa bir müddet susuyorsun. Resulullah Aleyhissalatu vesselam da ona ben bu susma anımda Allahumme baid beyni ve beyne hataya كَمَا بَعَدْتَ بَيْنَ الْمَشِّقِ وَالْمَغْرِبِ ile, اَخِرٍ Ben bu duayı okuyorum diyor. Öyle mi? Bunda ihtilaf yok. İkincisi ise diyor Peygamberimiz Fatiha'yı bitirdikten sonra susardı. Öyle mi? Fatiha'yı bitirdi. وَلَا dalin dedi. Amin. Susardı. Ta ki bir daha ne yapana kadar? Bir daha sure okuyuncaya kadar. Şimdi bu rivayet hem metin yönünden problemli bir rivayet hem de senet yönünden problemli bir rivayet. Metin yönünden problemi ne? Metin yönünden problemi, ya yani senet yönünden problemi ne? Senet yönünden problemi şu. Bunu Semura İbni i Cündeb rivayet ediyor. Semura ibni i Cündeb kim? Sahabe. Öyle mi? Ondan kim rivayet ediyor bize? Ondan da hasan Basri rivayet ediyor. Tamam. Hasan-i Basri, Semura ibni i Cündeb'i işitti mi, işitmedi mi? Ehli hadis arasında ihtilaf var. Öyle mi? Biz ne demiştik? Sahih olan hadisin şartlarından bir tanesi neydi? Senette kopukluk olmayacak. Herkes bir üstünden hadisini yapacak, Nakledecek. Hasan ve Basri, Semuray ibn Cündep'ten hadisi nakletmiş mi? Evet, işitmiş mi, işitmemiş mi? Alimler arasında ne var? Alimler arasında ihtilaf var. Kimi alimlere göre birinci mezep, Semuray ibn Cundep'ten hiçbir şey işitmemiş. Kimi alimlere göre aqıka hadisini işitmiş. Peygamberimiz diyor ki: Kul maulidin, mauludin, murtehinun bi aqıka. Her yeni doğan akıkasıyla nedir? Rehin alınmıştır. Yani hani o çocuk doğduğu zaman erkek çocuğa iki tane kesiliyor. Kız çocuğa bir tane kurban kesiliyor ya, yani akika kurbanı dediğimiz. Bu hadiste Buhari'de bu. Bukhari bunu, biri bu hadisi rivayet ettiği zaman Hasan-ı Basri sorun diyorlar bunu kimden işitmiş? Soruyorlar ben bunu Semura ibni Cündem'den işittim diyor. Yani bizzat Semura'dan işittiğini kendi ağzıyla ne yapıyor? Hasan-ı Basri söylüyor. Bazı alimlere göre dedik hiç işitmemiş. Bazı alimlere göre dedik Hasan-ı Basri sadece hakikayı işitmiş. Bazı alimlere göre de mesela Ali ibn Medini gibi alimlere göre Bukhari'nde hocası olan ve iler ilminde en büyük imamlardan biri. Hayır Hasan-ı Basri Semure ibn Cündem'den işitmiştir. Lakin çoğu kitabe olarak nakletmiştir. Yani yazı olarak ondan bizzat işiterek değil de yazı yoluyla onun rivayetlerini ne yapmıştır? Yazı yoluyla onun rivayetlerini nakletmiştir diye. Tabi işitmemiştir diyenlere göre bu rivayet ne olmuş oldu? Bu rivayet zaten sakıt olmuş oldu. Sadece aqiqayı işitmiştir diyenlere göre gene bu rivayet zayıf olmuş oldu. Lakin hayır, Hasan-ı Basri'yi ondan işitmiştir. Hem işitmiştir hem de kitabet yoluyla nakletmiştir. göre bu rivayetle ne yapılabilir? Bu rivayette ihticaç yapılabilir. Metin yönünden problemi ise şuradan geliyor. Hasan-ı Basri'den bunu nakledenler ise iki kısma ayrılıyorlar. Bir grup Hasan-ı Basri'nin bunu anlatırken وَلَدْ دَعْلِينَ'den sonra peygamberin sustuğunu söylüyor. Bir grup ise Fatiha'dan sonra da bir sure okuduktan sonra Peygamberimizin rukya gitmeden önce sustuğunu söylüyor. Öyleyse konu nedir? Öyleyse konu ihtilaflı bir konudur. Öyle mi? Konu ihtilaflı bir konu olduğu için de kimsenin kimseyi ne yapması? Kimsenin kimseyi bidatla suçlaması kesinlikle ne değildir? Kesinlikle caiz değildir. Lakin cahil olanlar, konunun işte ehemmiyetine vakıf olmayanlar, bazı alimlerin peygamberimizin Fatiha'dan sonra sustuğu varit olmamıştır. Sözüne dayanarak da hemen Fatiha okuduktan sonra susan bidat işlemiştir. E gibi bir söz söylüyorlar. Oysa konu yani hadis ilmi açısından ciddi manada ihtilaflı bir konu. Yani hem senedin kriter'e tabi tutulması lazım hem metnin kriter'e tabi tutulması lazım o alime göre sabit olmamış olabilir. Bir başka alime göre o rivayet ne olmuştur? O rivayet sabit olmuştur. Onun için alimler de yani mesela şafi alimlerine göre, hani öyle söyleyelim ve imam Fatiha'yı okuduktan sonra bir müddet susar arkasındaki memun da o arada ne yapar? O arada o şeyi okur, e, Fatiha'yı okur. Delilleri de ne? Delilleri de Semura İbn-i Cündebin rivayetine dayanıyorlar. Öyle mi? Bazı alimler bu rivayeti zayıf kabul ettiklerinden ötürü diyorlar ki imam Fatiha'ya başlamadan önce o üzerinde ittifak edilen sekte de ne yapacak? Fatiha'yı okuyacak. Lakin bir grup alim de diyor ki, bu doğru değil. Çünkü namazın genel ruhuna göre imama hiçbir şekilde tekadüm etmek caiz değildir. İmamın önüne geçmek caiz değildir, öyle mi? Onun için imam henüz Fatiha'yı okumadan, imamdan önce Fatiha'yı okumak da Allahu Alem diyorlar, doğru olmasa gerek. Bazı alimler de dediğimiz gibi özellikle muasır olup da bu rivayeti de kabul etmeyen alimler, imam sustuğu yerde yani Elhamdülillah rabbil alemin dediği zaman, Mehmumun da arkasında ne yapması lazım? Mehmumun da arkasında Fatiha'yı okuması lazım demişler. Konu anlaşıldı mı? Sor. Şimdi bu Ebu Hanife'nin delilini sayarken <Gülüyor> birinci delil olarak şey söyledik, ayeti söyledik. İkinci delil olarak da işte namazı eksik kılan. adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte şey söylüyor, Fatiha'yı söylemeden tamam. e, namazı anlatıyor. Bazı rivayetler. Bazı böyle. rivayetlerde bunu dedik daha sahihtir. He. Diğer rivayetler de daha sahihtir dedik. Buna bir cevap veriliyor mu sadece işte. <gülüyor> şöyle söyleyelim. Aslında bunu, bu bizim karşımıza çokça gelecek. Şöyle ki. Şimdi bazı alimlerin ya bu genel bir kaide olarak aklımızda bulunsun. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın namazını eksik kılan adama namazını öğretirken bazı alimler şöyle bir şey demişler. Bir kaide koymuşlar. Demişler ki Peygamber'in bu adama namazda öğretmiş olduğu her şey namazın olmazsa olmazlarıdır. Bunun dışında kalanlar ise namazın sünnetleridir demişler. Böyle bir kaide koymuşlar. Yani bu Musi'i Salatuhu'nun Salatu e, rivayetini önlerine koymuşlar. Bütün yollarını bir araya toplamışlar. Demişler ki bu rivayetlerde varit olanların hepsi namazda mutlaka yapılması gerekenlerdir. Bu rivayette olmayıp da farklı rivayetlerde gelenler ise namazın sünnetleridir demişler. Niye? Çünkü demiş eğer namazın olmazsa olmazı olan ne olmuş olsaydı Peygamberin mutlaka öğretme makamında olduğu için bu adamı öğretmesi gerekirdi. Çünkü demişler, usulde kaidedir. Yani ihtiyaç halinde beyanı geciktirmek caiz değildir. E, bu adam şu anda muhtaç. Peygamber de bunu öğretiyor. Öğrettiği şey de namaz. Öyle mi? Eğer bu rivayetin dışında kalanlar e, farz olmuş olsaydı veya vacip rükun olmuş olsaydı mutlaka Peygamberimizin öğretmesi lazımdı. Bu doğru bir şey mi? Bu istidlal metodu doğru değil. Neden dolayı doğru değil? Şundan dolayı doğru değil. Bir, biz biliyoruz ki Peygamberimizin döneminde şeriat gün be gün tamamlanıyordu. Öyle değil mi? Şeriat gün be gün tamamlanıyordu. Bu sebepten ötürü Bazen Peygamberimiz birilerine bir şey öğretiyordu, 3-4 sene sonra başka bir şey farz oluyordu, öyle mi? Var mı bunun örneği? Bunun örneği çok. Mesela örneğin, İmam Bukhari'nin Müslim'den Enes'ten rivayet ettiği, İmam Bukhari'nin Müslim'in Talha ibn-i rivayet ettiği, İmam Müslim'in Ebu Huleyye'den rivayet etmiş olduğu, şu Resulullah'a gelip soru soran adamların kıssalarını bir okuyalım, öyle mi? Birinde Enes mesela diyor, Resulullah'a gelen Demam ibn-i diye bir sahabeydi. Diğerlerinin ismi belli değil. Mesela Tarha ibn Ubeydullah'ın rivayetinde رَجُلُمْ مِنْ diyor. Peygamberimize ne cidden bir adam geldi diyor mesela. Ee, bu adamlar peygamberimize geldiğinde her biri diyor ki Allah adına sana soruyoruz. Allah mı seni yolladı? Evet Allah seni. Allah bize neyi farz kıldı? Bazı rivayetlerde haccı zikretmiyor. Bazı rivayetlerde mesela diyelim ki zekatı zikretmiyor. Öyle mi? Şimdi biz burada diyebilir miyiz ki peygamber bu adama dini öğretiyordu Dini öğrettiği zaman işte İslam'ın esaslarını öğretiyordu. Bundan dolayı İslam'ın esaslarının içerisinde de şeyi öğretmediği, işte haccı diyelim zikretmediği, haccı zikretmediği için de şey yok. Hac demek ki farzlardan değil. Olsa olmaz. Çünkü niye o dönemde din gün tamamlanıyordu? Ondan dolayı her insan Peygamberimize geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam ona bir şey öğrettiği zaman o gün ne tamamlanmışsa onu öğretiyordu. Bu bir. İki. Mesaj namazın özellikle namazın kendi içine dönelim. Örneğin Musi'i Salatuhu'nun hadisinde peygamberimiz son teşehhüdü ona emretmiyor. Öyle mi? Son teşehhüdü ona ne yapmıyor? Ona emretmiyor. Lakin i̇bn Mesud ne diyor? İbn-i Mesud sahibi hadiste diyor ki bize teşehhüd farz olmadan önce biz şöyle yapardık, farz olduktan sonra böyle yaptık. Diyor mesela. Gelecek inşallah teşehüt bahsine geldiğimizde bu rivayet gelecek. E Musi'i Salatu'nun hadisinde, öyle mi? O namazını kötü kılan adamın hadisinde son teşehüt yok. Ama İbni Mesud ne diyor? Teşehüt bize farz kılınmadan önce. Ha demek ki biz buradan ne diyeceğiz? Bu iki tane e, noktadan yola çıkaraktan. Bu istidlal metodu yanlış bir metottur. Yani bu rivayette var olanlar namazın rükünleri, bunun dışında kalanlar namazın rükünleri değil. Böyle bir şey ne olmaz? Böyle bir şey olmaz. Fatiha da nedir? Fatiha da bunun gibidir. Yani Resulullah bu adama namazı öğrettiği zaman Fatiha farz olmamış olabilirdi namazda. Öyle mi? 2- Fatiha herkesin yanında malum olduğundan ötürü Peygamberimiz zikretmeye gerek bile duymamış olabilir. Zaten hadisin hiç, hiçbir yerinde namazda okunması gereken şeylerin hiçbirine değinmiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani daha ziyade neye değiniyor? Daha ziyade fiillere değiniyor. Öyle mi? Sebep, çünkü adamın problemi okuduklarında değil, adamın problemleri, fiilleri yerine getirirken, bir rükundan öbür rükuna geçerken tuma'nîne yapmaması. Yani tam bütün kemikleri yerine oturmadan, tam şekil almadan ikinci bir rüküne gitmesi, acele acele namaz kılması. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Fatiha ile ilgili anlatacaklarımız bunlar. Başka anlatacağımız bir şey yok. Diğer Fatihaya ile eden meseleleri, işte vaciplerde bir tane gelecek, sünnetlerde gelecek inşallah. Onlara da orada anlatacağız. Yeter mi, devam edelim mi? Yeter mi? Yeter. Tamam. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ